Abdestin mahiyeti 136 Abdest belli organları usulüne göre yıkamaktan ve mesh etmekten ibaret bir temizliktir. Bir ibadet ve itaattir. Abdeste güzel oluşundan ve temizliğe yardımcı olmasından dolayı vuzu adı verilmiştir.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 Abdest üzerine abdest, nur üzerine nurdur buyurulmuştur. Bir hadisi şerifte şu anlamdadır. Her kim emrolunduğu gibi abdest alır ve emrolunduğu şekilde namaz kılarsa geçmiş günahları bağışlanır. 137 Namaz gibi bir kısım din görevlerini yerine getirmek için abdest almaya gerek vardır.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 Fakat Kur'an-ı Kerim'i ezber olarak veya karşıdan Mustafa bakarak abdestsiz okuyabilir. Aklı olan ve büluğ çağına eren ve suyu kullanmaya gücü yeten her Müslüman gerektiği zaman abdest almakla yükümlüdür.